Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu mevsimin e, nasip olursa bugün ilk tersini başlatmış olacağız nasip olursa bugün ilk tersini başlatmış olacağız Cenab-ı Allah'tan hayırlı uğurlu ve mübarek kılmasını niyaz ederiz. Kitabı ile alakalı olarak doğru olmayan, hak olmayan, onu razı etmeyecek ve ümmete, kendimize, çevremize zarar verecek. Sözler söylemekten, işler yapmaktan Bizleri de muhafaza buyurmasını bütün kalbimizle niyaz ederiz. Cenab-ı Allah'tan Bu Kur'an-ı Kerim'i Hem Hayatta olanlarımıza Hem de ölülerimize Aynı zamanda Sevabı dokunmak suretiyle bir rahmet olarak indirmiş olduğumun şuuru ile hayatını onun ilahi hitabına şerefli kitabına göre tanzim eden kullarından eylemesini çoluğumuzu çocuğumuzu sevdiklerimizi soyumuzdan gelecekleri yine onun razı olacağı şekilde bu kitaba göre amel eden, bu kitap ile hidayet bulan ve insanlığı bu kitaba çağıran, davet eden, gerçek davetçi müminler eylemesini de bütün kalbimizle niyaz ederiz. Bugün nasip olursa Kur'an-ı Kerim'in ikinci yarısında aşağı yukarı yer alan Kehf suresine, İnşallah başlayacağız. Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in kendine has özellikleri olan bir suredir. Bu surede söz konusu edilen kıssalar, ele alınan meseleler gerçekten Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde benzerleri bulunmayan ...kıssalar ve hususlardır. Oh. Kehf suresinin faziletine dair birçok rivayet meyanında... ...bu surenin kıyametin dehşetlerine karşı eman olduğu... ...bu sureyi okumaya devam edenlerin... ...kıyametin dehşetlerinden yana emniyette olacağına dair... ...meşhur rivayetlerde var. Elbette ki Kur'an-ı Kerim birçok maksatla okunur. Temel maksat, baş maksat Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve hayata tatbik edilmesidir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in azameti o kadar büyük ki faydası yalnızca hayatı güzelleştirmekten ibaret değil. Aynı zamanda onu okuyan müminlerin, Kazandıkları sevabın bir tecellisi olarak ruhi bakımdan da çok ciddi bir zevk, bir neşe ve neşve aldıkları bilinen bir husustur. Şimdi adetimiz üzere evvela özellikle biten bir sure ile yeni başlayan bir sure birkaç ayetlik grup, ile bir önceki grup, bir sonraki grup arasındaki münasebede dikkat çekmemiz icap ediyor. Biliyorsunuz Kehf suresinden önceki sure İsra suresidir. İsra suresinin de güzelliklerini, anlam derinliklerini, irşatlarını daha önceki derslerimizde dilimiz döndüğü kadar birlikte görmeye, hatırlamaya çalışmıştık. Hatırlatmaya çalışmıştık. Şimdi bu surenin sonunun nasıl bittiğini bir daha hatırlayalım. Surenin son ayeti olan, yani İsra suresinin son ayeti olan, Yüz on birinci ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ Hiçbir evlat edinmemiş olan Allah'a hamdolsun olsun de. Hamd yalnız Allah'ındır de. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يْكُمْ فِي Aynı zamanda onun mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. Göklerin ve yerin mutlak sahibi odur. Göklerde ve yerde hiçbir kimse yaratması ve onlara malik olması itibariyle pay sahibi Değildir. Gökleri ve yeri yaratan ve onları mülkiyetinde tutan sadece O'dur. Göklerin ve yerin nizamını kuran, onları düzene koyan, düzenleyen yalnızca O'dur. Dolayısıyla yerin ve göklerin mutlak egemeni, mutlak hakimi de O'dur. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ مِنَ الذُّلْ Zilletinden dolayı da ayrıca onun hiçbir velisi de yoktur. Bir mana bu, bu bölümün. Bir diğer mana onun velileri arasında zelil bir kimse yoktur, kimse olmaz. O kimi veli edinirse o aziz olur manasında. Gerçekten öyle. Cenab-ı Allah bizleri veli edindiği yani dost bildiği bizim de haliyle onu dost bilmemiz şartı var kullarından eylesin Amin. inşallah. Amin. Ve kabirhu tekbira işte böyle olan Allah'ı tazim ettikçe et, onun şanını şanını büyüttükçe büyüt, onu Yücelttikçe yücelt. Bu şekilde Cenab-ı Allah'ın her bakımdan vahid ve ehad yani bir ve tek, ferd ve samet yani tek ve eşsiz, herkesin ihtiyacını karşılamakla birlikte hiçbir varlığa ve hiçbir şeye muhtaç olmayan, Cenab-ı Allah'a hamdü sena ile bitmesi emrediliyor bu surenin. Çünkü ey Muhammed biz sana bu sureyi ve bu Kur'an'ı indirdik. Bu surede baş tarafında bahsedilen seni isra ve miraç mucizeleriyle taltif ettiğimizi dile getirdik. Ve Rabbinin senin üzerindeki nimetleri pek çoktur. Yine bu surede umulur ki Allah seni makamı Mahmuda gönderecektir bu makamı Mahmuda sahip kılacaktır Dolayısıyla Ey Muhammed bir kısmı bunlar olan Allah'ın senin üzerindeki ve ümmetinin üzerindeki senden dolayı da ümmetinin üzerindeki nimetleri Dolayısıyla her türlü övgü hamd ve Sena Allah'ındır Allah'a mahsustur Allah'a hamdolsun de diyor. Hadis-i şerifte "Efdalü zikri la illallah ve efdalü duai elhamdülillah" demiştir. Zikrin en faziletlisi la ilaha illallah demektir. Duanın en faziletlisi elhamdülillah demektir. Onun için Cenab-ı Allah Kitabı Kerimine ...elhamdülillah ile başladı. En'am suresi... ...Allah'a hamd ile başladı. Aynı şekilde bu sure... ...Allah'a hamd ile başlayacağız. Göreceğiz. Kehf suresi. Sebe suresi... ...ve Fatır suresi... ...yine hamd ile başlayan sureler. Ve bu sure hamd ile... ...hamd emri ile ne yapıyor? Nihayete eriyor. Şimdi göreceğimiz mübarek kahf serisi bir musaf var mı burada? Fark etme, musaf olsun daha önemli olan prensip. Evet. Yani e, e, meal için sormadım. E, Söylediğimden hamd ile başlayan surelerden emin olmak için yanlış yaptıysa düzelteceğiz diye. Evet. Sebe suresi elhamdülillah ile başlıyor. Hamd ile başlıyor. Aynı şekilde Fatır suresi elhamdülillah ile başlıyor dediğimiz gibi. Çünkü e, Allah'ın kitabıyla alakalı bir şey söylüyoruz. Hata söylüyoruz. Onu İlk fırsatta düzeltmek vazifemizdir. Sureye gelince Kehf suresine dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in oldukça farklı suresi, surelerinden birisi. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in her bir suresinin elbette kendine ait özellikleri vardır. Fakat bazı sureler vardır ki, Kendisine ait özellikleri Daha fazladır. Bunlardan birisi mesela daha önce gördüğümüz Yusuf suresidir. Sure başından sonuna kadar Yusuf aleyhisselam kıssasını anlatır. Oysa diğer surelerde kısalar Kısım kısım tevzih edilmiştir. Ayetlerin veya ele alınan konuların mahiyetine göre. Bu yönüyle Yusuf Suresi diğer surelerden ayrıdır. Ve buna benzer. Genel olarak Mekki sureler ve Medeni sureler. Yani Mekke'de nazil olmuş sureler ile Medine'de nazil olmuş sureler. Farklı özelliklere sahiptir. Bununla birlikte her bir sure yine birçok müfessirin, işaret ettiği gibi merhum Seyyid Kutub bilhassa Allah rahmet eylesin tefsirinde buna sık sık değinir. Her bir surenin kendine ait bir kişiliği vardır. Her bir sure bağımsız bir kişilik, bir şahsiyet gibidir. Diğerlerinden ayrıdır. İşte göreceğiz ve gördükçe bu surenin diğer surelerle karşılaştırmasını yaparak ...ne kadar farklı olduğunu daha yakından, her bir ayeti daha yakından gördükçe bunu da daha iyi anlayacağız. Sure, İsra suresinin sonuyla mütenasip olarak aynen hamd ile başlıyor. İsra suresi hamd ile bitmişti. Allah'ın tevhidini anlatarak, vurgulayarak sonra ermişti. Bu sure de böyle. Estaizu billah, <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahilllezî enzela alâ abdihil kitâb. Burada Cenab-ı Allah, habdin kendisine ait olduğunu, bütün hamdlerin kendisine ait olduğunu belirtiyor. Hamd ile başlayan diğer sureler ve ayetlerde olduğu gibi. Çünkü buradaki elhamdünün başındaki eliflam istigrak içindir. Yani hamd türlerinin, övgü türlerinin tamamını kapsaması içindir. Yani hamd etmek özelliğine sahip olan bütün varlıkların, meleklerin, insanların, cinlerin hamdetme etme durumunda olan diğer bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıkların yaptıkları, yapmakta oldukları ve yapacakları bütün övgüler Allah'a mahsustur. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah evvela kamil ve kemal sıfatları dolayısıyla kamil olduğu için her türlü kusurdan münezzeh olduğu için kemal sıfatlarına sahip olduğu için hamde layıktır. Yani Cenab-ı Allah her şeyden önce bizatihi Kainatın Rabbi, Maliki, Haliki, rasulleri gönderen, kitaplar indiren olması hasebiyle yani Allah'a, Allah'a bizzat Allah olduğu için evvela hamd etmemiz gerekiyor. Çünkü hamdi hak ediyor. Hamd onun hakkıdır. Gencici üzerimizdeki nimetleri dolayısıyla onu övmek durumundayız. Ve bu nimetlerin en önemlisi bu kitaptır. Yüce Resulüne indirdiği yüce kelamıdır. Onun için elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihil kitâb. Allah'a hamd ediyoruz. Niçin? Kulunun üzerine kitabı indirdiği için. Kulu kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. El-Kitab dediği hangi kitap? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı. Ama bu kitapta öyle bir güzel özellik var ki وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا O, bu kitapta herhangi bir eğrilik koymamıştı. Bu kitapta bir eğrilik bulunmamaktadır. Bu kitabın kendisi dosdoğru bir kitaptır. Fatiha suresini hatırlayın. Cenab-ı Allah'tan ne diyorduk? اِهْدِنَا صِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ O da hamd başlayan bir sure. اِهْدِنَا صِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi dosdoğru yola ilet dedik. İşte dosdoğru bir kitapla bizi dosdoğru yola ilettiği için ona hamd etmemiz icap ediyor. Çünkü bu kitapta Cenab-ı Allah bir eğrilik bırakmamıştır. Bir eğriliği yok bu kitap. Bu kitap türlü dalaletler ihtiva eden başta tahrif edilmiş dinlerin tahrif edilmiş kitapları olmak üzere. Beşeriyeti, insanları dalalete davet eden kitaplar gibi eğri büğrü bir kitap değildir. Bu kitapta hiçbir eğrilik yoktur. Lem yec'allehu ivece kayyime Kayyip İki mana ihtiva eder. Birisi kitabın kendisi dost doğru. iki kendisine riayet edenleri dost doğru kılan. Doğrultan bir kitap bu kitap. Eğri olanı doğrultucu kitap bu kitap. Kayyimdir bu kitap. O halde, Beşeriyet, ve beşeriyetten her bir fer doğru olmak istiyorsa eğriliği bulunmayan kendisi dosdoğru doğru olan ve doğrultan özel doğrultan kitab olan bu kitabın hidayetine gelmek durumundadır. Niçin bu kitabı Cenab-ı Allah böyle kılmıştır? لِيُنْزِرَا بَأْسَنْ شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْهُ Kendi nezdinden gelecek pek büyük bir azab ile korkutmak için. Bu kitap bir maksatla indirilmiştir. Bu kitap insanları ahirete hazırlamak için gelmiştir. Bu kitap Ey insanlar dünyada yaşayın istediğiniz gibi Ondan sonra Hiçbir şey yoktur demek için değil Aksine Bu dünyada istediğiniz gibi değil Ahirette kendinizi görmek istediğiniz gibi Yaşatmak üzere indirilmiş bir kitaptır Bu kitaba onun için Onun korkuttuğu Uyardığı, ...kendi nezdinden indirilecek olan şiddetli ve çetin azab ile korkutmak üzere indirilmiş olduğunu hesaba katarak... ...müminin dünyasını ona göre imar etmesi veya panzim etmesi düzene sokması icap ediyor. Ahiretten bahsettiğimiz her vesileyle veya çoğunlukla... Şunu da özellikle hatırlatıyoruz. Ahiret için yaşamak demek, dünyadan el etek çekmek demek değildir. Ahiret için yaşamak demek, dünyada düzgün yaşamak demektir. Dünya hayatını bu dost doğru kitaba göre tanzim etmek, düzenlemek demektir. Eğer alışverişlerinde sen faiz başta olmak üzere, Allah'ın yasakladığı haram alışverişlerden uzak duruyorsan sen dünyayı terk etmiş olmuyorsun ki. Dünya içinde belki dünyalık için yapılan bir işi yapıyorsun ama alışveriş. Şimdi dosdoğru yapmanı emrediyor ki bu kitap alışverişin de olmadığı. Babanın evladına evladın da babasına fayda sağlamayacağı bir günde... Doğru alışverişin menfaatini görmen için bu kitap sana gelmiştir. Allah'ın hududunu ifa etmek, onlara riayet etmek, yani haramlardan uzak durmak, farzları ifa etmek kadar önemlidir. Belki ondan önce gelir. Yani haramlardan uzak durmak da başlı başına bir ibadettir. Farzların belli bir vakti var, belli bir mertebesi var, belli bir sırası var. Ama belli bir zamanı var. Haramlardan uzak durmanın öyle belli bir zamanı, belli bir yeri, belli bir vakti yoktur. Her halükarda biz haramlardan uzak duracağız. Allah rızası için haramlardan uzak durduğunuz her nefesiniz Allah tarafından mükafatlandırılacaktır. Çünkü o başka başlı. Haramlardan uzak durmak başlı başına bir ibadettir. Bu ibadeti niçin yapıyoruz? Dediğimiz gibi ahiret için biz yaşıyoruz. Bugün esasen beşeriyetin, insanlığın bütün sıkıntıları ahireti unutmaktan kaynaklanıyor. İnsanlar ahireti unuttuğuları için birbirlerini kandırabiliyorlar. İnsanlar ahireti unuttukları için günah işleyebiliyorlar. İnsanlar ahiretini unuttukları için zulmedebiliyorlar. İnsanlar ahireti unuttukları için hak yiyorlar. Hak sahiplerine haklarını ulaştırmıyorlar. Yetim hakkı bilmem ne şu bu vesaire bakmıyorlar. Sebep burada. Zulmün kaynağı ahireti unutmak. Hakları çiğnemenin kaynağı ahireti unutmaktır. Ahiret için yaşamak bu şekilde başkasına da zulmetmemenin terminatıdır. Yoksa insanlar günümüzde olduğu gibi birbirinin canavarı kesilirler. Onun için evvela Allah'ın azabından korkutuluyoruz. Bu surede bu ayet-i kerime. Kur'an insanın birbirine zıt veya karşı duran ama ikisi birlikte o zıtlıkla insanı mükemmel bir konuma getiren iki duygusuna da hitap eder. İki vaziyetine, iki ruhi durumuna da hitap eder. Önce bizi korkuttu. Nezdinden gelecek çetin bir azab ile... Uyarmak için bu kitabı indirdiğini belirtti. Başka ne için indirdi? Ve ibadet edenlerin, yarbaşırken bu kitabı Salih amel işleyen mü'minler. için indirdi? Ve ibadet edenlerin, yarbaşırken bu için pek güzel bir mükafat olduğu müjdesini veren bu kitap. Ve bu dost doğru kitap. Bu eğriliği büyürlüğü olmayan kitap. Bu aynı zamanda anne baba olarak, yerine göre devlet olarak eğitimimizde izlememiz gereken yolu da gösteriyor. Her şeyiyle mükafata dayalı olan bir eğitim, insanı mükafatsız, karşılıksız bir iş yapmayacak hale sokar. Her şeyiyle cezaya dayanan bir eğitim insanı insan olmaktan çıkartır, arsızlaştırır. O halde Cenab-ı Rabbül Alemin'in yaptığı gibi yerine göre azabıyla korkutmak, yerine göre mükafat ile müjdelemek bizim eğitim felsefemizin miengi noktalarından bir tanesini teşkil etmektedir. dikkati çeken bir diğer husus bu ayet Kerimime <Sessizlik> ve5şiral muminine en Hasne şeklinde olmadığıdır yani yalnızca iman et iman karşılığında iman etmek karşılığında bu müjde verilmiyor Cenab-ı Allah nasıl ki davranışlarımız dolayısıyla bizi cezalandırıyorsa yine davranışlarımız dolayısıyla bizi mükafatlandırıyor. İman eğer fiili bir amele dönüşmediyse veya dönüşmemekte ısrarlıysa o iman iman değildir. Seni az da olsa salih amel işlemeye itmeyen Az da olsa seni günahlardan alıp koyma gücüne sahip olmayan bir iman iman değildir. Onun için ömrümde iyilik yapmadım ama müminim. Eğer bu gerçekse ömründe iyilik yapmadı ama müminim kısmı ciddi manada tartışılmaz. Yani eğer çünkü hadis-i şerif bakın ne diyor cihat ameliyle alakalı. Bu bütün salih ameller için kıyas edilir, edilebilir. Diyor ki gazaya çıkmayan yani Allah yolunda küffara karşı savaşmayan yahut içinden küffara karşı savaşmayı geçirmeyen bir kimse mümin değildir. Demek ki Kalbinden de olsa geçirmek suretiyle de olsa salih amel işlemeyi geçirmeyen bir kimsenin imanla alakası kalmaz. Veya yoktur. İddiası yalandır. Onun için mümin dediğimiz kimse az da olsa imanının gereği olarak Allah rızası için bir şeyler yapmak durumundadır. Yoksa mümin olamaz. Mümin az da olsa bir takım günahlardan Allah rızası için veya Allah yasakladığı için uzak durmasını bilecek. İşlediği günahlardan dolayı da Allah'a karşı suçluluk duygusunu, mahcubiyet duygusunu da asla bırakmayacak. Tevbe azim ve kararlılığını kalbinden çıkarmayacak. Günahsızlık mevzu değil. Fakat... Mümin odur ki günah işlediği zaman günahından hayal eder. Allah'tan utanır. İlk fırsatta da günahından tövbe etmenin yollarını arar. Yoksa canım ne olacak ki ben bu kadar işledim milletu neler neler yapıyor dediğin zaman davayı kaybetmeye başladın demektir. Ona dikkat etmek lazım makisi ne فيه ebedi O müminler o güzel ecir içerisinde ebediyen kalacaklar Ve <gülüyor> yunzirellezine kallu ittakhadallahu velda Ayrıca bu kitap şunun için de gelmiştir Allah bir evlat edindi diyenleri... ...inzar etmek için. İnzar... ...gelecekteki tehlikeyi... ...haber vererek korkutmaktır. Yani kendine gel... ...dikkat et demektir. Ma lehum bihi min ilmin... ...velâ li âbâihim. Bu hususta ne onların... ...bir bilgisi vardır... ...ne de... ...atalarının. Yani... Atalarından beri gelen bu sapıklığın bir ilmi dayanağı, bir hakikati yoktur. Allah'ın evladı olursa bizden ne farkı olur? O İhlas Suresinde de belirtildiği gibi lem yelid ve lem yuleddir. Yani kendisi doğurmadığı gibi Başkası da onu doğurmamıştır. Kemurat evet. kelime ten tehruj bin afwahim. Allah'ın Allah edindiğini söylemek sözü, ağızlarından çıkan ne büyük sözdür, ne dehşetli bir sözdür, ne hakikatle alakası olmadığı için ve bali büyük. Günahı büyük bir sözdür. Bundan daha büyük ve balli bir söz olamaz. Niçin? Hı. En yekulûne illâ kezibe. Çünkü onlar bu sözleri söylemekle ancak yalan söylerler. Şimdi bu kitabın dolayısıyla da bu surenin Kısaca maksadı dile getirildi. Bu kitaptan maksat bu. Peki bu kitabın üzerine indirilmiş olduğu yüce zatın hali ne? O nasıl bir zat? Kur'an-ı Kerim'den bunu öğreniyoruz işte. Bu ayet-i kerimelerden bu ustaki bir ayet işte bir onunla alakalı diyor ki saydu billah fele'allake bahi'un nefsake ala a'sarihim il ey muhammed onlar bu söze inanmıyorlar diye onların arkasından muhtemelen kendisini helak edecek hale geliyorsun. O Resul böyle bir Resul. Resul böyle bir Resul. Allah'ın vahyini alıyor. İnsanlara tebliğ ediyor. Onları imana davet ediyor. İman ederler onu memnun ediyor. Sevindiriyor. Fakat iman etmeyenler etmedikleri için üzüntüden kahroluyor. İsterseniz kapıyı bir kapatıyorum. Üzüntüsünden kahroluyor. Niçin? o insanların azaba uğrayacaklarını bildiği için onlara acımasından, onlara şefkatinden. İslam'ı aleyhindeki propagandalarla, acımasızlıkla itham edenlerin kulakları çınlasın. İnsafa gelsin. Allah'ın şehadetiyle Resulullah'ın ne kadar merhametli olduğu, kendi ifade yerindeyse tercihleriyle, elleriyle azabı satın alanlara rağmen, almalarına rağmen onlara ne kadar şefkatli olduğu ayet-i kerime ile sabit. Ve bu husustaki ayetlerden birisidir bu. Neredeyse kendini helak edeceksin üzüntüden dolayı. Bu söze inanmıyorlar diye onların haline üzüldüğün için neredeyse kendini helak edeceksin. Bir taraftan Resulullah'ın şefkat ve berhameti, diğer taraftan da şöyle bir manası da var. Sen üzerine düşeni yaptın, onlar için de bu kadar kendini perişan etmene değmez. Değmezler. Çünkü esasen onlarda bir hayır olsaydı mutlak hayrın kendisi olan bu kitabı kendilerine tebliğ ettiğin için hidayet bulmaları için bu kadar meşakkat çektiğin için onlar senin davetine olumlu karşılık verirlerdi. İcabet ederlerdi, kabul ederlerdi. Kabul etmediklerine göre senin bu fedakarlığını bu zorluklara katlanmanı bu uğurda görmelerine rağmen iman etmediklerine göre kendini onlar için o kadar yorma. Sen vazifeni yaptıktan sonra onların takınacakları tutun, seni üzmesin, rahatsız etmesin. İnnâ cealnâ al alel ardı zîneten lehâ linebluvehum. Ayıhım, ahsan uamla. Ve inna, lajağilun ma aliha, cayidan Esasen diyor, bizler onlara yalnız seni ve sene indirdiğimiz kitabı göndermedik diyor. Biz onlara bir de yeryüzündeki kitabı. ...gösterdik. Yeryüzü başlı başına bir kitaptır. Kainat, kainattaki her bir varlık... ...başlı başına bir kitaptır. Cenab-ı Allah'tan bize gönderilmiş... ...birer kitap, birer mektuptur. Birer uyarı belgesidir. Diyor ki... ...çünkü biz diyor yeryüzünde ne varsa... ...orayı... Yeryüzü için zinet kıldık. Süs yaptık. Niçin? لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ ahsenu عَمَلًا Onların hangisi amel bakımından daha güzel? Amel sergileyecek diye onları sınayalım diye. Onları bu maksatla sınayalım diye yeryüzünde bulunan ne varsa biz onu bir Zinet yaptık, bir süs yaptık. Kainata bakacağız ve kainatın bize ilettiği mesajları neler olduğunu okumaya, anlamaya çalışacağız. Yeryüzündeki her bir şey başlı başına bir güzellik, bir zinettir. Taşı, toprağı, ağacı, bitkisi, yeşili, suyu, her ne varsa, nehirleri, denizleri, Denizin içindeki mahlukatı vesaire diyor. Bunların her birisi aslında Kur'an-ı Kerim'in insanları dost doğru yola ileten bir kitap olduğunun ve bu kitabı indiren, indirenin Allah olduğunun başlı başına bir delili, bir belgesidir. Ondan sonra insan peki Rabbi'miz kainatı bu şekilde güzel yarattığına göre ve bu yaratması boşuna olmadığına göre biz ne yapmalıyız? Sorgusu başlar ve bu sorgu bizi Allah'ın Resulüne, Allah'ın Resulüne indirilen kitaba gönderir. Onları ele almamızı, onlar üzerinde durmamızı icap ettiriyor. وَاِنَّا <Sessizlik> لَجَاِلُونَ Şu anda o süslü büslü gördüğünüz bu yer var ya, bu güzelliğiyle defanidir. Baki değildir. Çünkü şüphesiz biz onun üzerindekini zamanı gelince çırılçıplak bir düzlük gibi yaparız. Mevsimlerin arka arkaya gelmesi bu iki ayetin açık delilidir. Ve bir gün gelecek, kıyamet olacak ve artık mevsimler de değişmeyecek. Kıyametten önce de her bir şey bu şekilde dümdüz edilecektir. Yani Cenab-ı Allah diyor ki bu kainatı var eden kudretimle dilediğim zaman bu kainatı Allah bullak ederim ters yüz ederim altını üstüne getiririm yani kıyameti kopartırım dilediğim zaman. İşte sizler bu geçici hayatta kendinizi ebedi hayata hazırlamak durumundasınız. Bunun ifade ettiği manaların en önemlileri bunlar. Ondan sonra bu mübarek sureye adını veren Ashab-ı Kehf ile alakalı açıklamaların yer aldığı ayetler geliyor. Kısa bir istirahattan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.